Hz. Yakup ve Hz. Yusuf aleyhisselam, muhabbet ve hasretle kavrularak sabırda abideleşen Hazreti Yakup aleyhisselam ve bir müddet kölelik, sonra zindanda binbir çile ve ızdırabı mütakip, Mısır'a ve gönüllere sultan olan Hazreti Yusuf aleyhisselam.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 Hazreti Yakuba bağlıdırlar. Çünkü babası Hazreti İshak zürriyetimden enbiya ve melikler gelmesi için dua etmiştir. Her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir ki muhakkak kabul olunur. Her peygamber onu dünyadayken yapmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse onu kıyamet gününe bırakmıştır.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 Küçük kızı Rahil'i de nikahladı. Yakup Aleyhisselam'ın tabi bulunduğu şeriatte iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak caizdi. Dayısı kızlarını Yakup'a verirken onlara hizmetçi olmak üzere her birine birer cariye verdi. Birinin adı Zülfe, diğerinin Belhe idi. Ayrıca iki cariye de Yakup'a hibe etti. Hz. Yakup'un layadan altı, cariyelerden dört, Rahil'den de iki oğlu oldu. Rahil'den uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil, Allah teala'ya iltica etti ve ona Yusuf bahşedildi. Ardından Bünyamin doğdu. Bu doğumun kırkında Rahil vefat etti. Yakup aleyhisselam, Hz. Yusuf'un doğduğu sene,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 Kainattaki bütün mahlukatın kalbi temayülleri, müspet veya menfi istidatlarına göre farklılık arz eder. Ancak egoizm, yani varlığın kendine olan meclubiyeti asıldır. Bundan dolayı her varlık, kendindekilerle müşterek vasıfları nerede müşahede ederse oraya meyleder. Bu kendini gayırda tespit ve temaşa etmenin bir neticesidir.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 sadık ve salihleri, küfür, kafiri, irşad, irşada talip olan kimseyi cezbeder. Bu cazibe kanunu, maddede ve manada, hayırda ve şerde bütün ihtişamıyla hükmünü icra eder. Kıssaların En Güzeli Yusuf Kıssası Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de Ahsenül Kasas Kıssaların en güzeli diye vasıflandırılmış ve müstakil bir sureyle anlatılmıştır. Ahsenül Kasas en güzel anlatış veya en güzel kıssa, hikaye, menkıba manalarına gelir. Kıssa kelimesi esasen izi sürülmeye ve takip edilmeye değer hal manasındadır. Bir haber veya hikayenin kıssa adını alabilmesi izlenmeye ve yazılmaya değer bir hususiyet taşımasına bağlıdır. Ayeti kerimede buyurulur, Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ayetler, ibretler vardır. Yusuf 7. Yusuf kıssası bu beyanı ilahi'den de anlaşılacağı üzere ibret ve hikmet dolu bir kıssadır. Yusuf kıssası hiçbir kitapta ve eserde Kur'an-ı Kerim'deki kadar güzel ve belir bir üslupla anlatılmamıştır. Yusuf suresinin nihayetinde de açıkça ifade edildiği üzere bu surenin gayb haberlerinden olduğu ve uydurulmuş herhangi bir söz olmadığı aklen ve naklen iyice açıklık kazanır. Hakikaten Yusuf aleyhisselamın kıssası ihtiva ettiği hikmet ve ibretler cihetiyle Kur'an-ı Kerim'deki en dikkat çekici kıssalardan biridir. Müfessirlerin bu kıssadaki ibret dolu safhaları hülasa sadedindeki bazı görüşleri şöyledir. 1- Yusuf aleyhisselam, küçük yaşta başlayan çeşit çeşit bela ve musibetlere karşı büyük bir sabır göstermiştir. 2- Kardeşlerinin yaptığı onca eziyet ve kötülüğe, hatta kendisini öldürmeye kastetmelerine rağmen, Yusuf aleyhisselam onlarla karşılaştığında dasıthani bir af ve müsamaha örneği sergilemiştir. 3. Bu kısada peygamberlerden, salihlerden, meleklerden, şeytanlardan, insanlardan, cinlerden, hayvanlardan, hükümdarlardan, memleketlerden, tacirlerden, alimlerden, cahillerden, erkeklerden, kadınlardan, kadınların çeşitli hile ve tuzaklarından bahsedilmektedir. Dört, bu kıssada tevhidten fıkıhtan, siyerden, rüya tabirinden, siyasetten, muaşeretten, din ve dünyanın salahı için gerekli olan pek çok hususlardan bahsedilmektedir. Beş, çile, bela, musibet ve imtihanlarla dolu bir hayat macerasının sonunda kavuşulan sonsuz saadet anlatılmaktadır. Nitekim Yusuf aleyhisselam 30 yaşında Mısır'a melik oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın duası hürmetine Züleyha yeniden gençlik ve güzelliğine kavuştu ve onunla evlendi. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'un hasretiyle ağlamaktan kör olan gözleri yeniden kendisine verildi. Yakup Aleyhisselam en çok sevdiği evladına, Bünyamin de ana baba bir kardeşi Yusuf'a kavuştu. Yusuf Aleyhisselam kendisini öldürmek isteyen kardeşlerini affetti onlar da tövbe ederek salihlerden oldular. Yakup aleyhisselam ve ailesi Kenan diyarından Mısır'a hicret etti. Yusuf aleyhisselamın küçükken gördüğü rüya tahakkuk etti. Mısır Meliki Reyyan bin Velid bütün devlet işlerini Yusuf aleyhisselama bıraktı ve ona iman ederek Müslüman oldu. 7- Yusuf aleyhisselam o zamana kadar hiç kimsenin yapmadığı en güzel duayı yaptı. Şüphe yok ki en güzel kıssalar hayatın içinden ve yaşanmış hadiselerdir. Yani bir kıssa gerçek bir hadisenin ebedi güzelliklere delalet eden bedi'i nüktelerle tasvir edilmesi ve belir bir şekilde anlatılması nispetinde güzelleşir. Zira gerçek güzellik daima hayallerin ötesindedir ve ancak mutlak güzellikten bir misal aksettirdiği nispette ehemmiyet taşır. Yusuf kıssası Muhammedi güzelliğe kamil manada bir başlangıç remzi olarak nazil olmuş gaybi bir hakikattir. Bilhassa bu hususiyetinden dolayı Ahsenül Kasas yani kıssaların en güzelidir. Ubey bin Kerra radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: kölelerinize Yusuf Suresi'ne öğretiniz. Zira herhangi bir Müslüman, onu yazıp ehline ve kendi kölesine öğretirse, Allah Teala onun sekerat mevtini, ölüm anındaki sarhoşluk halini ve sıkıntılarını kolaylaştırır. Hiçbir Müslümana haset etmeye de mecal bulamaz. Yusuf Aleyhisselam, kardeşlerinin hasedine maruz kalmış, kuyuya atılmış, ve zindana düşmek gibi musibetlere uğramıştı. Takvası neticesinde Cenab-ı Hak, Yusuf aleyhisselama Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Birçok lütuflarda bulunarak onu teselli etti. Belalara karşı tahammül gücü verdi. Sonra da kuvvet, izzet ve saltanat bahşetti. Böylece Yusuf aleyhisselam, birçok eza ve cefaya maruz kalması sebebiyle, Saltanat yıllarında yardıma muhtaç, zayıf, fakir ve gariplere daha fazla merhametli davrandı. Bilinmelidir ki kim Yusuf suresini okumaya, ondaki deruni manaları düşünmeye devam ederse, Hz. Yusuf aleyhisselamın nail olduğu sürurdan nasipdar olur. Sure-i Yusuf, sayıya gelmeyecek kadar hikmet ve ibretlerle doludur. Bu surede nübüvvet, rüya tabiri, dünya riyaseti, bela anında metanetle davranıp muvazeneyi bozmama, düşmanın ezasına sabır, firkat, aşk, aşık, maşuk, kadınların hile ve desiseleri, imtihan, kölelik, hapis, halas, azizlik, ikbal, kötülüğe aynıyla mukabele etmeye gücü yeterken affetmek, nimet, cezbe, İşaret, beşaret, tabir ve tefsir gibi nice hikmet ve ibret dolu sırlar vardır. Yine bu surede enbiya varisliği, Allah'a halife olmanın sırları, ruh ve kalp gibi cismani ve ruhani kuvvetlerden bahsedilmektedir. Yusuf karşısında Züleyha, nefsi emmareyi temsil eder. Züleyha Müslüman olur, Ruhu terbiye görerek rıza makamına erişir. Sonra ruhu Yusuf'la kardeş gibi cem olur, Allah'a vasıl oluncaya kadar sıkıntı, iptila ve belalar kendisini pişirip olgunlaştırır. Yusuf suresinin nüzul sebebi şöyledir. Yahudi alimleri müşriklerin reislerine gelerek dediler ki, ''Muhammed'e sorun bakalım, Yakup ailesi Şam'dan Mısır'a niçin göç ettiler?'' Ve Yusuf kıssası nedir? Müşriklerin reisleri de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunları sordular. Bunun üzerine Yusuf suresi nazil oldu. Ayrıca bu sure indiği dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin üzerine sıkıntı ve belalar üst üste gelmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice validemizi ve amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Müminler üzerindeki baskı da iyice artmıştı. İşte hüzün yılı diye adlandırılan böyle bir zamanda bu surenin nazil olmasıyla hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de Ashab-ı ilahi bir teselliye nail olmuşlardı. Zira bu surede Allah'ın yolunda yürüyen ve sabredenler için zaferin yakın olduğu müjdelenmektedir. Yusuf suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Elif, lâm, Bunlar hem açık, hem de her şeyi açıklayıcı olan kitabın ayetleridir. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ayet-i de Arapça bir Kur'an diye buyurulması, Arapçanın lisanların en mükemmeli olduğuna delalet etmektedir. Kur'an-ı Kerim, mana, lafız ve kelime seçimi, diksiyon itibariyle de Allah Teala'ya ait olduğu için ilahi bir sanat harikasıdır. Kıyamete kadar devam edecek, bir benzeri mahlukat tarafından asla yapılamayacak ilahi bir mucizedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Arapça inzal buyurarak bu lisana ayrı bir şeref bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirilmesinin bir hikmeti de nazil olduğu çevrenin bahanelerini ortadan kaldırmaktı. Elbette ki ilahi vahiy insanların konuştukları dillerden biriyle gelmeliydi. Zira cihan şumul de olsa her hareketin ilk çekirdeğinin mutlaka bir yerde ve bir şekilde teşekkül etmesi icap eder. Yine ayet-i kerimede buyrulur. Resulüm,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 Bu surede ibret alanlar için pek çok güzel hikmetler, incelikler ve nükteler bulunmaktadır. Yusuf aleyhisselam, Hazreti Yakub'un evlatlarının en güzeliydi. Nesep cihetinden de aynı şekilde güzeldi. O üç nebinin neslinden gelmekle, şereflerin yücesine nail olduğu gibi, aynı zamanda nübüvvet, güzel sima, rüya tabiri,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 salihler zümresine ilhak ile diye ölümle Allah'a kavuşmayı ilk önce Hazreti Yusuf aleyhisselam temenni ve niyaz etmişti. Ayrıca bu surede Yusuf aleyhisselam kalbi, Yakup aleyhisselam ruhu, rahil cesedi, Yusuf'un on bir kardeşi de nefsani hisleri temsil etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in beyanında bunun gibi daha nice eşsiz mana enginlikleri vardır. Tabii ki bunları layıkıyla görebilmek basiret işidir.